Risale-i Nur Külliyatından Sikke-i Tasdiki Gaybi Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Diyanet İşleri Müşavire Kurulu'nun 1956 gün ve sayısız ehli vukuf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bediüzzaman Said Nursi'nin kitap ve evraklarının kanuni mevzuata muhalif Siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla, Sözü geçen eserler, 23.6.1956 gün, 954 Taksim 278 esas ve 955 Taksim 218 karar sayılı ve kaziye-i muhkeme haline gelen beraet kararı ile ve yine Isparta Sorgu Hakimliği'nin 11.9.1956 gün, 954 Taksim 28 esas ve 1956 Taksim 65 karar sayılı ve aynen kaziye-i muhkeme haline gelen Meni muhakeme kararı ile bilimun nur risaleleri sahiplerine iade edilmiştir. Her hakkı mahfuzdur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhane. Bu sikke-i gaybiyeyi mahrem tutardık. Yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet namahremler dahi beraber okudular. Bize çok yabani insanlar gördüler. Bu iki defadır Isparta Adliyesi'nin eline başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş. Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor, kuvve-i maneviyelerini ziyadeleştiriyor, elbette medrese i Zehra erkanlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim, Sayit.